Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Diyanet TV izleyicileri, İlmihal programımızın bu yeni bölümüne hoş geldiniz. Birkaç bölümdür, dinimizce yenmesi helal olan, olmayan gıdalar, içecekler ve diğer maddeleri ve bunlarla ilgili hükümleri sizlere açıklamaya çalışıyoruz. Sırasıyla önce genel ilkelerden bahsettik. Sonra Kur'an ve sünnette yasak yasak olan, yenilmesi uygun olmayan şeylere neler olduğunu anlattık. Daha sonra özellikle işte hayvansal gıdalardan başlamak üzere önce karada yaşayan, daha sonra suda yaşayan ve hem karada hem suda yaşayan hayvanların yenileni, yenilmeyeni, dini açıdan caiz olanı olmayanı, etlerinin caiz olup olmayanları kısaca zikretmiştik. Daha sonra da Yine sadece etiyle değil de yine işte yumurtaydı, süt ürünleriydi. Diğer derisi, kemikleri ve benzerleri gibi. Ee, yine hayvansal e, bir takım ürünlerin dini hükümlerini açıklamaya çalışmıştık. En sonunda da yine bu hayvanlarla alakalı, yani hayvan kökenli gıdalarla ilgili bazı meseleleri, özel meseleleri açıklamak e, açıklamaya devam etmiştik. Bunlardan bir tanesi cellale meselesiydi. Yani cellale pislikle beslenen hayvanların, bu gerek kanatlar, kümes hayvanları gerekse Diğer eti yenen hayvanlar olabilir. Bunlarla ilgili bazı hükümlerden, yorumlardan, açıklamalardan bahsetmiştik. Ve ne gibi işlem, bunlarla ilgili ne gibi işlemler yapılması gerektiğini açıklamaya çalışmıştık. Daha sonra da hep atıfta bulunduğumuz, yani eti yenen hayvanların e, prensip olarak etleri helal olmakla beraber onların dini usullere uygun bir şekilde kesilmesi gerektiği prensibinden söz etmiştik. Ve bu kesimin nasıl e, olacağına dair de gerek klasik dönemde gerek mo modern dönemde e, hem onun ilkelerini hem de bir takım yeni e, teknikleri sizlere açıklamaya çalışmıştık. Yine e, bu bölümümüzde de e, benzer konuları e, yine e, eti yenen yenmeyen hayvanlarla ilgili... Ve diğer e, e, helal olan olmayan e, gıdalarla ilgili açıklamalarımızı yapmaya devam edeceğiz. En sonunda e, bir takım kesim yöntemlerinden bahsetmiştik de. Yani bunların içerisinde e, işte modern e, dönemde işte elektroşok yöntemiyle ya da işte tabanca yöntemiyle veya başka usullerle bayıltma usullerinden bahsetmiştik. Belki konuyla doğrudan hani kesim usulüyle ilgili olmasa bile... Bir yeri gelmişken bağlantılı ve bazen de tereddütle karşılanan, sorulan bir konuyu burada kısaca özetlemeye çalışalım ve ondan sonra da yine konumuza devam ederiz. Bu da şuydu, günümüzde çok tüketilen ve hem aynı zamanda da önemli ihraç ürünlerinden bir tanesi olan kanatlıların yolum yöntemleri modern dönemde bazı tereddütlere yol açabiliyor. Yani özellikle işte tavukların ve diğer e, kümes hayvanlarının durumu e, bu şekildedir. E, tabii e, bu açıdan bu tavukların yolum e, yöntemlerini e, hani günümüzdeki uygulandığı şekliyle belki iki kısma ayırmamız mümkündür. Yani bunlardan bir tanesi kuru yolumdur, bir tanesi de e, sulu yolumdur. Kuru yolum e, dediğimiz... E, Buharsız ve buharlı olmak üzere o da yine iki çeşide ayrılıyor. Buharsız olan yöntemde yani doğrudan doğruya elle yolun yapılıyor ki bu çok klasik bir yöntemdir. Günümüzde endüstriyel yani bu şekilde et ve hayvan yetiştiricinde çok da fazla kullanılmayan bir yöntemdir. Buharlı yöntemde ise kanatlı hayvanların... Buhar püskürtülen makineden geçirilmesi söz konusu. Yani bu şekilde makinalardan geçirilerek tüy diplerinin, hayvanın tüy diplerinin yumuşatılması sağlanlıyor. Yani bu şekilde de onun tüylerinin yolunması daha kolay hale getiriliyor. Yani tabii ki bu hem klasik yöntem, yani hiçbir buhar püskürtmeden, hem de hani buhar püskürterek yapılmış olan bu yöntem, ki buna kuru yolum adını veriyoruz, her ikisinde de, yani ete yani bu hayvanların etine herhangi bir necaset bulaşması, bir necasetin sirayet etmesi söz konusu olmadığı için yani bu şekilde bu usullerle yapılan yolum işleminin dini açıdan da herhangi bir mahsuru olmadığını söyleyebiliriz. Yani bu şekilde yolunan hayvanların etlerinin tüketilmesi caizdir. Esas belki tartışmalı olabilecek şey sulu yolumdur. Aslında tartışma yok ama en azından bunun ne şekilde yapıldığı ile ilgili bazı tartışmalar olabilir. Sulu yolum yönteminde genellikle sıcak su püskürtülmekte ya da hayvan kesilmiş olan hayvan sıcak suya batırılmaktadır. Yani iki şekilde iki işlem de yapılabilir. Üzerine sıcak su da püskürtülebilir ya da sıcak suya da batırılabilir. Tabi burada birinci şekilde yani sıcak su püskürtmek suretiyle yapılan yolum işleminde de yine kuru yolumda olduğu gibi ete bulaşan, ete sirayet eden herhangi bir necaset söz konusu değildir. Dolayısıyla da yani bu yöntemle yapılan yolum şekli de hayvanların helalliğini etkilememektedir. Yani helaldir yani bunları tüketmekte herhangi bir sakınca yoktur. Suya yani sıcak suya batırma şeklinde gerçekleştirilen suyu sulu yolumda ise... Ee, yani burada bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Yani bu şekilde eğer usulüne uygun bir şekilde yapılırsa, ki öyle yapılmaktadır genellikle, bu etlerin tüketilmesi de caizdir. Ama usulüne uygun bir şekilde yapılmazsa o konuda bazı mahsurlar doğmaktadır. Peki usulüne uygun olan kesim şekli nedir? Ee, etin yani bu hayvanların, kanatların e, içerisindeki hani pislikler çıkarıldıktan sonra, e, iyice e, temizlendikten sonra, yani üzerinde de herhangi bir necaset, herhangi bir pislik bulunmazsa bunların sıcak suda belli bir süre bekletilmesinde ve bu şekilde tüylerinin yumuşatılarak bu şekilde yolum yapılmasında da herhangi bir mahsur yoktur. Ancak eğer iç organları çıkarılmamışsa ya da işte kanı süzülmemiş ya da üzerinde de ya da yahut da diyelim veya beraber yani ete sirayet edebilecek, ete bulaşabilecek. Pistikler bulunan hayvan, o şekilde sıcak su ortamına konulursa ve genellikle de 50-55 derecenin üstünde bir sıcaklıkta söz konusu ise, o durumda uzmanların belirttiklerine göre ya da deneyimlere göre bu şeylerde bulan hayvanlarda bulunan necasetin ete bulaşma riski vardır. Dolayısıyla yani bundan kaçınmak gerekir. Yani e, her şeyden önce hayvanın iç organlarının temizlenmesi, kanlarının temizlenmesi e, ya da çok düşük sıcaklıklarda ancak e, bu işlemin yapılmış olması gerekir. E, yani bu şekilde eğer bu, bu usullere riayet edilmezse yani genel ilke olarak e, bu pisliklerin etine karışma ihtimali ya da böyle bir riski söz konusu ise ya da karışmışsa bu tür hayvanların tüketilmesi caiz olmaz. Buktur hayvanların etinin tüketilmesi e, mahsurludur. Buna dikkat etmek gerekir. Ama günümüzde zaten e, bunlar çok sıkı bir şekilde denetlendikleri için ve büyük e, ölçüde de bunlar hani helal sertifikalı ürünler bulunduğu için bu konulara çok dikkat edilmektedir. Yine daha önceki e, işaret e, belli vesilelerle işaret ettiğimiz gibi bu konuda çok böyle vehim ve vesveseye düşmeye gerek yoktur. E, genellikle bu usullere riayet edilmektedir. Çünkü bunlar aynı zamanda hani dini açıdan olduğu gibi hijyen ve sağlık açısından da e, mahsurlar doğuracağı için bunlar sağlık ve hijyen açısından da çok sıkı denetim e, sıkı bir şekilde denetlenmektedir. O yüzden çok fazla problem e, olmadığını söyleyebiliriz. Evet, e, bu kesim yöntemi ve dini açıdan Şerii usullerle ilgili bu bilgileri verdikten sonra daha önce de hani işarette bulunmuştuk ele alacağımıza dair. Kesen kişinin niteliği ve onun özellikle de dini mensubiyeti konusunda da kısaca e, bilgi e, verebiliriz. Yani kesen kişi de burada önemli. Çünkü e, etlerin helal olup olmaması noktasında e, bunun dini usullerle kesilmesinde kesen kişinin niyeti de kastı da burada önemli bulunduğu için onun kişiliği ve bu konuda özellikle de besmele çekip çekmediği ya da Allah'tan başkası adına bu kesimi gerçekleştirip gerçekleştirmediği önemlidir. Ve aynı zamanda da yine kesen kişi de bazı hani onun yeterliği, ehliyetiyle ilgili de bazı şartlar aranmaktadır. Her şeyden önce bu kişinin akıl ve temmiz gücüne sahip olması gerekir. Yani akıl belli bir e, düzeyde yani iyiyi kötüden, karı zarardan ayırt etmesi gerekir. Çünkü onun besmele çekmesi gerekiyor yahut da e, en azından Allah'tan başkası adına kesmemesi gerekiyor. Ama bülü şartı yoktur. Yani temiz çağında olan, yani bu işi becerebilen kişilerin de bu kesimi gerçekleştirmesi mümkündür. Hatta bu konuda yani kesen kişinin erkek olması, kadın olması arasında da herhangi bir fark yoktur. Yani e, bu işi yapabilecek e, yeterli ehliyete sahip, yeteneğe sahip olan kişiler, erkek olsun, kadın olsun e, bu kesimi gerçekleştirebilirler. Bu noktada belki önemli olan şey hani dedik ya bu e, hayvanların Allah adına kesilmiş olması ya da en azından Allah'tan başkası adına kesilmemiş olması gerekiyor ki o açıdan e, kesen kişinin dini mensubiyeti de çok e, önemlidir. E, kısaca belki o konuda da bilgi vermekte yarar var. E, tabii ki Biliyoruz ki biz hani Müslümanın kestiği hayvan prensip olarak eti yenir yani orada bir sorun yok sadece besmeleyi çekip çekmemesi noktasında bazı görüş ayrılıkları var ona değiniriz ama Müslümanların dışında gayrimüslim olup da ehli kitaptan olan kişilerin de kestiklerinin helal olduğunu biliyoruz yani bu da yine Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle sabittir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ehli kitaptan kişilerin kestiklerinin ve aynı zamanda da onların diğer yiyeceklerinin de helal olduğu belirtiliyor. Tabi burada tabi onların her türlü kestikleri değil yani işte domuz, alkollü içki, murdar hayvan gibi yani hakkında hani bizim dinimizce de yasak kabul edilen şeyler yani onların kesmesi halinde bu bize göre de yasaktır. Yani bizim açımızdan e, helal olan e, şeyleri onların kesmesi halinde bunun serbest olduğunda yenilebileceğinden e, bahsetmiş oluyoruz. Dolayısıyla ehli kitap dediğimiz ehli kitap e, Yahudi ve Hristiyanlardır. E, genellikle Yahudi ve Hristiyanlar e, ehli kitaptan olduğu noktasında herhangi bir tereddüt yoktur. E, i̇şte ayet-i kerimede de esramızu işte, billah. Eee, "Al-yevme uhillal lekunut tayyibatu ve ta'amullezina utul kitabe, halul lekum ve ta'amukum buyrulmaktadır. yani bu ayetin mealinde şöyle ifade ediliyor. bugün size temiz ve faydalı şeyler helal kılındı. Kitap verilenlerin yiyecekleri size, sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir buyuruyor bu ayet-i kerimede. Dolayısıyla hani prensip olarak ehli kitabın kesmiş oldukları şeyler eğer domuz değilse, şarap ve benzerleri yani dinimizce leş gibi, murdar hayvan gibi, dinimizce de haram kabul edilen şeyler değilse prensip olarak helaldir. Yani az önce belirttiğim gibi Yahudi ve Hristiyanlar ehli kitap kapsamına giriyor. Ya yani bu konuda İslam ulemasının ittifakı vardır. Ee, çoğunluk da bunlarla sınırlandırır. Yani Yahudi Hristiyan dışındaki e, diğer din mensuplarının bu kapsama girmediğini belirtirler. Ama bazıları bunu biraz daha geniş çerçevede ele alırlar. Bunun ayrıntılarına girmemize gerek yok. Ama yine ittifakla işte e, ate ateist Mecusi yani işte puta tapan ve benzerleri kişilerin kestiklerinin Müslümanlar helal olmadığını burada belirtmemiz gerekiyor. Bu konuda ittifak vardır. Yani hem klasik dönemde hem modern dönemde bu konuda ittifak vardır. Burada yine bu ehli kitabın kestikleri ile ilgili belirtmemiz gereken bir nokta. Acaba bunun onların kestikleri de bizim dinimizce uyulması gereken kurallara göre mi olması gerekir? Evet, genel yaklaşım bu şekildedir. Hani bu boğazlanma usulü dikkate alacak, hani teskiye konusunu anlatırken ele almıştık. Usulüne uygun bir şekilde kesimin gerçekleştirilmesi gerektiğini diye. Çoğunluk yine ehli kitabın kestiklerinin de helal olabilmesi için Müslümanların kesim usullerine uygun olması gerektiğini söylerler. Ama aksi kanaatte olanlar da vardır. Yani kendi şeylerine göre kendi dinlerine göre helal olan yani o usullere göre yani Yahudi ve Hristiyanların kendi dini usullerine göre kesmeleri halinde de bunların caiz olacağını söyleyenler vardır. Onu da söylememiz gerekir. Tabii tabi burada yani önemli bir nokta şudur. Yani her şeyden önce yani bu kişilerin Müslümanlarda olduğu gibi Allah adına kesmeleri Yahut da en azından Allah'tan başkası adına kesmemiş olmaları gerekir. Yani mesela hani Hristiyan olabilir, Yahudi olabilir ama bir başkası adına onun yani onayı adayarak kesmiş olursa ister Müslümanların usulüne göre kesmiş olsun, ister kendi usullerine göre kesmiş olsun bunların yasak ve haram kapsamında olduğunu bilmek gerekiyor. Tabii günümüzde değerli izleyenler yani bu usullere riayet edilip edilmediğini çok fazla kestirmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla hani bu konularda biraz da dikkatli olmakta yarar vardır. Yani onların bir de tabii burada kimin ehli kitap, kimin ehli kitap olmadığını da tespit o kadar kolay değil. Hani Batı'da yaşayan herkesinde ehli kitaptan olduğunu da hani kabul etmemek gerekir. Onların içerisinde çok farklı dini inanç ve gruba mensup olan kişiler de vardır. Dolayısıyla burada yapmamız gereken şey yani zaten İslam toplumlarında Müslüman Müslüman toplumda yaşandığı için yani bu kesim yöntemleri konusunda çok fazla problem olmayacaktır. Ama eğer gayrimüslim toplumda yaşıyorsa bir Müslümanın yani bu noktada yani bu etlerin uygun usullerle kesilip kesilmediğini biraz daha dikkat etmesinde yarar vardır. Yine daha önce de belirttiğimiz gibi e, e, burada hani helal sertifikalı ürünler ya da helal satış e, yapan yerlerin e, biraz daha gözetilmesinde fayda vardır. Ya yani Bu e, tesmiye meselesi e, bu, bu noktada hani kesen kişinin ehli kitap mı Müslüman mı olduğu noktasının dışında e, bu e, kesilirken Allah'ın adının anılması meselesi de e ...ayrı bir öneme sahiptir değerli izleyenler. Buna kısmen değinmiş olduk. Biraz daha bunlarla ilgili bir iki noktaya daha temas ederek bu konuyu bitirmiş olalım. Bu kesim sırasında eti yenen hayvanların üzerine Allah'ın anılmasına tesmiye adı veriliyor bizim fıkıh kitaplarımızda. Yani Allah'ın isminin anılması anlamında tesmiye adı veriliyor. Tabii ki dinimiz hepimizin bildiği gibi tevhid inancına sahiptir. Tevhid inancı bireysel ya da toplumsal hayatın yani yani hem kişisel dini hayatımız hem de toplumsal hayatımızın yani tamamını kuşatan tamamını etkisi olan o oralara yansıması olan bir inanç esasıdır Dolayısıyla bu ilkenin günlük hayatımıza yansımalarından bir tanesi de yine hayvan kesimiyle alakalıdır ki bu dinimizin sembolik değerlerinden bir tanesidir. Çünkü hani et, bir hayvan üzerine etin şey besmeler çekilmesinin, onun hayvanın etinin kalitesiyle ilgisi yoktur. Bu tamamen dini inançla alakalı taabudi hükümlerden bir tanesidir. Ayet kelimelerde başkası adına kesilmemesi gerektiği gibi aynı zamanda Allah'ın adının anılması gerektiğini ifade eden ibareler vardır. Bu şekilde ayetler de vardır. Dolayısıyla yani bütün Müslümanlar, bütün ulama, bütün İslam bilginleri kesim sırasında Allah'ın adının anılmasının prensip olarak güzel olacağını, faziletli bir şey olacağını kabul ediyorlar. Ama bu noktadan sonra acaba yani bu besmeleyi doğrudan doğruya çekmiş olmak, bu hayvanın etinin Helal olabilmesi için zorunlu yani olmazsa olmaz bir şey midir? Ee, yoksa bunu bir Müslüman bunu söylemese de olabilir mi? Hani Bu noktada bazı görüş ayrılıkları var. Özellikle Hanefilerle ile diğer mezhepler arasında bazı görüş ayrılıkları e, mevcuttur. Mesela Hanefiler burada diyorlar ki yani bir e, hayvan kesilirken e, Allah'ın adının anılması mutlaka şarttır. Çünkü ayet-i kerimelerde Allah'ın adı anılmayan hayvanlardan yemeyin çünkü yani bu şekilde ki davranış fasıklıktır buyuruluyor. Ve innahu la fiskun buyuruluyor. Dolayısıyla bir ister Müslüman olsun, ister ehli kitaptan olsun mutlaka ki özellikle Müslümanlar açısından mutlaka Allah'ın adının anılmış olması gerekir. Hani kasten terk edilmemiş olması gerekir. Bunu kastediyorlar. Unutarak terk edilmişse Hanefilere göre de onun eti yenilir. Çünkü unutmak yani insana mahsus bir şeydir. Yani bu şekilde unutularak şeyler bağışlanmıştır. Ama kesim sırasında kasten... Allah'ın adının alınması terk edilmişse o hayvan Hanefilere göre murdar sayılır ve eti, eti yenmez. Şafilere ve diğer bazı fakihlere göre ise değerli izleyenler, hayvanın kesimi sırasında besmele çekmek güzeldir, bu sünnettir. Ama bu şart değildir, zorunlu değildir. Hani ayet-i mutlaka Allah adının alınması gerektiği, bunun terk edilmemesi gerektiği ilkesi, emri, daha çok putlar için kesilen hayvanlar içindir. Yani yenilmesi haram kılınan şeyler onlardır diyorlar. Yani eğer putlar için kesilmemişse bir Müslüman kesmişse o Müslümanın ister Allah'ın adını ansın ister anlasın. O zaten tevhid ilkesine sahiptir. Müslümandır. Allah'ın birliğini varlığını kabul etmektedir. Dolayısıyla Ayrıca özel olarak e, besmele çekmemiş bile olsa o hayvanın eti yenilebilir diyorlar. Allah'tan başkası adına özellikle kesilmemişse o hayvanın eti yenilebilir. E, bu ister Müslüman açısından böyle olsun ister ehli kitap açısından böyle olsun e, fark etmez. Şimdi bu noktada yine hani bu besmele ile ilgili olarak da az önce e, ehli kitapla ilgili yani batıdaki durumla ilgili şeyi burada da tekrar edelim. Derdi izleyenler. Yani bir hayvanın üzerinde besmele çekilmiş mi, çekilmemiş mi bunu biz çok fazla kontrol etme imkanına sahip değiliz. Bir İslam toplumunda biz hayvanların üzerinde genellikle besmele çekildiğini kabul etmek durumundayız. Hatta yani Hazreti Peygamber döneminde de başka diyarlardan, başka bölgelerden etler geldiğinde... Yani bunlar yenilir mi yenilmez mi tereddütlü olduğu durumlarda yani Hazreti Peygamber'in tavsiyesi hani besmele çekerek bunu yiyebilirsiniz şeklinde olmuştur. Dolayısıyla hani bir Müslüman zaten kendisi yerken besmele çekecektir. Ee, Müslüman toplumlarda da genellikle besmele çekildiği kabul edilir. Yahut da zaten e, Şafii ve diğer mezheplere göre Besmele çekilmemiş bile olsa bu helaldir. O açıdan İslam toplumlarında bu konuda herhangi bir tereddüte, şüpheye düşmeye gerek yoktur. Ama gayrimüslim toplumların baskın olduğu, ağırlıklı olduğu yerlerde bu konuda biraz daha dikkatli olmakta yarar vardır. Çünkü hem kesen açısından hem de keserken Allah adına kesilip kesilmediği bakımından bazı şüpheler ortaya çıkmış olabilir. Bu konuda biraz titiz davranmakta yarar vardır. Gayrimüslim ülkelerden hani ithal edilen etler meselesi. Yani onlarla ilgili de hani oradaki bu anlattıklarım şeyler geçerlidir aslında. E ama biraz İslam ülkesine de bunlar geldiği için sadece gayrimüslim ülkelerde toplumlarda tüketilmiyor. Özellikle İslam ülkelerinde ithal edildikleri için bu gayrimüslim ülkelerden ithal edilen etlerin durumu ile ilgili de belki birkaç söz söylemekte yarar var. Günümüzde çok fazla karşılaştığımız bir olgudur. Başka ülkelerden, başka ülkelere ithalat, ihracatlar yapılıyor. Dolayısıyla hani o etlerin e, dini açıdan mahsurlu olup olmadığı bazen e, şüphe, tereddütlere yol açmış oluyor. E, az önce açıkladığım gibi eğer gayrimüslim bir ülkede bile kesilmiş olsa, Müslüman kasaplar tarafından kesilmişse onun yenmesinde herhangi bir mahsur e, yoktur. Ama eğer Müslüman kasaplar e, tarafından kesilmemişse, tabii ki Müslüman kasaplar tarafından İslami usullere uygun olarak kesilmişse, tabii o kaydı da düşmemiz gerekiyor. Eğer e, gayrimüslim e, kişiler tarafından kesilmişse, yine kesin olarak ehli kitap kişiler tarafından kesildiğini, yani Yahudi ve Hristiyan dinine mensup kişiler tarafından kesildiğini biliyorsak, onları yemek konusunda da herhangi bir mahsur yok. Ama burada şu kayıtları düşmemiz gerekiyor. E, bir defa hani daha önce, bir takım modern kesim yöntemlerinden bahsetmiştik. Bunların bir kısmı mahsurlu da olabilirdi. Özellikle Avrupa'da ve bazı batı ülkelerindeki kesim yöntemleri ya da başka dine mensup uzak doğuda filan. Yani buralardaki hayvanların kesilmesi kesim yöntemi bakımından dini açıdan mahsurlar taşıyabilir. Hayvanların her şeyden önce canlı bir şekilde kesildiğinden emin olmak gerekir. Ve Allah'tan başkası adına kesilmediğinden de yine kesin bir şekilde Allah'tan başkası adına kesildiğinin bilinmemesi gerekir. Hani onun Allah'tan başkası adına kesilip kesilmediğini bilmiyoruz o ayrı bir konu ama kesin bir şekilde o onun dışındaki kişiler adına kesilmişse Onlarda da e, onun mahsurlu olduğunu belirtmemiz gere gerekir. Yani mutlaka hayvan canlıyken kesilmiş olması gerekir. Ve aynı zamanda da bu hayvanların e, domuz gibi yenilmesi helal olmayan hayvanlarla aynı ortamda ve aynı aletlerle kesilmediğine dikkat etmek gerekir. İşte bu etlerinin de bu şekilde birbirine karışmaması gerekir. Yani bundan emin olunduğu sürece ki zaten, zaten ithal yönetmeliklerinde bu konuya dikkat edilmektedir. Bu konuda gerekli titizlikler gösterilmektedir. Yani bu şartlarda gayrimüslim ülkelerden ithal edilen etleri yemekte de herhangi bir sakınca söz konusu değildir. Değerli izleyenler bu şekilde gerek dinimizin öngördüğü usullere riayet edilerek ee, ...ne şekilde, nasıl e, bu şer'i kesimin yapılacağı, ee, gerekse e, bu kesen kişinin hem kişisel özellikleri hem de dini mensubiyetiyle ilgili... Yani bu kısa özeti yaptıktan sonra isterseniz bu bölümümüzü burada kapatalım. Bir sonraki bölümde yine bu gerek hayvansal gıdalar gerek diğer bitkisel ve diğer yiyecek ve içeceklerle ilgili dini hükümleri sizlere açıklamaya devam ederiz. Bir sonraki bölümde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.